Sonunda meydanlığın ta dibinde kocaman bir kiralık araba göründü. Beyaz şapkalı bir arabacı iki sıska atı habire kırbaçlayıp duruyordu. Bine silah başına diye bağırmaya ancak vakit bulabildi. Albay da onun gibi yaptı. Herkes çatılmış silahlara doğru koşuştu. Birbirlerine girdiler. Yakalarını unutanlar bile oldu. Valinin arabasının Bu sıkıntılı durumu sezmiş gibi bir hali vardı. İki sıska at zincirlerini şıkırdatıp salına salına ağır ağır belediyeyi çevreleyen sütunların önüne geldiler. Tam o sırada ulusal muhafızlarla itfaiyeciler trampetlerini çalıp uygun adım yürüyerek avluya sıralanmaya başlıyorlardı. Bine ileri diye bağırdı. Albay dur sola çark diye komut verdi. Kıta selam durdu. Tüfek bilezikleri merdivenlerden aşağıya yuvarlanan bakır bir kazan gibi gürültü çıkardı. Sonra bütün tüfekler yine yere indi. Bunun üzerine arabadan sim işlemeli kısa bir ceket giymiş sadece başının arkasında bir tutam saç bulunan ...dazlak kafalı... ...solgun benizli... ...gayet manasız görünüşlü bir adam indi. Kalın göz kapaklarıyla... ...örtülü gözlerini kısarak... ...kalabalığa bakıyor... ...aynı zamanda da... ...sivri burnunu havaya kaldırarak... ...içeriye kaçmış ağzıyla... ...gülümsüyordu. Belediye başkanını... ...belindeki üç renkli kuşaktan tanıdı. ''Vali Bey gelemediler... Çok özür dilediler dedi. Ben il genel meclisi üyesiyim. Tuvaşe buna kibar sözlerle karşılık verdi. Diğeri estağfurullah mahcup ediyorsunuz dedi. Böylece karşı karşıya duruyorlardı. Alınları birbirine değecekti neredeyse. Çevrelerini jüri üyeleri, belediye meclis üyeleri köy ileri gelenleri, ulusal muhafızlar ve kalabalık sarmıştı. İl Genel Meclisi üyesi, üç köşeli siyah tören şapkasını göğsüne bastırarak habire selamlar veriyor, beri yandan da Tuvaşe, iki büklüm olmuş gülümsüyor, kekeliyor, ne söyleyeceğini bilemiyor, krallığa olan bağlılığını belirtiyor, yom bile büyük onur verdiniz doğrusu diyordu. Hanın uşağı İpolit gelip arabacının atlarını dizginlerinden tuttu. Sonra aksak bacağıyla topallaya topallaya hayvanları alıp Lion Door hanının saçağı altına götürdü. Bir sürü köylü de oraya toplanıp arabayı seyretmeye başladı. Trampet çaldı, top gümbür dedi, baylar da dizi halinde kürsüye çıkıp Bayan Touache'nin evden gönderdiği kırmızı kadife kaplı koltuklara kuruldular. Bütün bu adamlar birbirlerine benziyorlardı. Güneşin hafifçe yaktığı sarışın, gevşek yüzleri tatlı, eh, elma şarabı rengindeydi. Kocaman sert yanaklarından kabarık favorileri çıkıyordu. Bu yakaların üzerinden de fiyonkları iyice yayılmış beyaz boyun bağları vardı bütün yelekler şal örneği katip bütün saatlerin kurdelelerinin ucunda akikten yapılmış oval birer mühür sarkıyordu hepsi bacaklarını açarak ellerini dizlerine dayamışlardı pantolonlarının kaba kumaşı da hantal çizmelerin derisi gibi pırıl pırıl parlıyordu Kasabanın hatırlı hanımları arkada sütunların arasında yer almışlardı. Kalabalıksa karşıda sandalyelere oturmuş ya da ayakta duruyordu. Gerçekten Lestibadu'a çayırlıktan taşıdığı bütün iskemleleri oraya getirmişti. Üstelik her dakika başında koşup kiliseden yeni yeni iskemleler getiriyordu. Bu alışveriş yüzünden de ortalığı öylesine karıştırıyordu ki insan kürsünün küçük merdivenine kadar ulaşabilmek için akla karayı seçiyordu. O sırada eczacı yerine oturmak üzere oradan geçiyordu. Bay Lörö ona döndü. Bence şuraya iki direk dikmeliydiler dedi. Genilik bakımından biraz ciddi, zengin bir şey olurdu bu. Çok güzel dururdu doğrusu. Hume, orası öyle dedi. Ama ne yaparsın? Belediye başkanı hep ben bilirim, ben yaparım diyor. Uzun boylu zevki de yok bu zavallı Tuvaşen'in. Sanat sevgisi denen şeydense büsbütün nasipsiz. Bu arada Rodolf, Emma Bovary ile birlikte belediye dairesinin birinci katına toplantı salonuna çıkmıştı. Salon o sırada boş olduğundan, e, burada olup bitenleri daha rahat seyrederiz demişti. Gidip kralın büstü altında duran masanın çevresinden üç iskemle aldı. Götürüp pencerelerden birinin önüne koydu, yan yana oturdular. Kürsünün üzerinde bir kımıldama, upuzun fısıltılar, baş başa konuşmalar oldu. Sonunda İl Genel Meclisi üyesi Bay ayağa kalktı. Herkes onun adının Lavene olduğunu öğrenmişti. Kalabalık arasında da bu at ağızdan ağza dolaşıyordu. Elindeki kağıt tomanı düzeltip daha iyi görmek için Gözlerine yaklaştırdıktan sonra söze başladı. Sayın bayanlar baylar, bugün burada yomil hayvan ve mal panayırını açmak için toplanmış bulunuyoruz. Bu panayırda güdülen amaçtan söz etmeden önce izninizle bir noktayı belirtmek isterim ki sizin de bu konuda benimle aynı fikirde olduğunuzdan eminim her şeyden önce bize böyle güzel günler yaşattıkları için üst düzey yöneticilerine, hükümete ve kralımız efendimize minnetlerimizi sunmalıyız. Bildiğiniz gibi yüce hükümdarımız halkın her alanda refaha kavuşması konusunda derin ilgi göstermektedirler. Fırtınalı bir denizde de devlet gemisini bilgi ve güçlü elleriyle yürütmektedirler. Devlet gemisi bu fırtınalı denizde yol alırken sevgili hükümdarımız barışı olduğu kadar savaşı da saydırmakta sanayi, ticaret, tarım ve güzel sanatların gelişmesi için var güçleriyle çalışmaktadırlar. O sırada Rodolf ben biraz geri çekileyim dedim. ''Emma neden?'' diye sordu. Tam o sırada genel meclis üyesi birden sesini yükseltti. Bağıra bağıra şöyle diyordu. ''Halk arasındaki anlaşmazlıkların meydanları, sokakları kana boyadığı günler artık geçmiştir arkadaşlar. Bir zamanlar emlak sahibi, tüccar ya da işçi, bütün yurttaşlar akşamları rahat uykularına dalarlarken birdenbire tehlike işareti veren çan sesleriyle uyanmaktan korkuyorlar en yıkıcı sözler toplumu temelinden yıkıyordu. <gülüyor> oh, Rodolf yine söze başlayarak aşağıdan beni görebilirler de dedi. Böyle bir şey olursa tam on gün herkesten ayrı ayrı özür dilemek zorunda kalırım. Sonra adımda kötüye çıkmış olduğundan, ''Emma yok canım, kendinize iftira ediyorsunuz.'' dedi. İl Genel Meclisi üyesi sözlerini sürdürüyordu. ''Fakat arkadaşlar, gözlerimi bir an için az önce anlattığım karanlık tablolardan ayırıp da güzel yurdumuzun bugünkü durumuna çevirdiğim zaman ne görüyorum?'' Ticaret ve güzel sanatlar her yanda gelişmektedir. Devlet denen varlığın vücudundaki bir sürü yeni damar gibi birçok yeni yol, yurdun her yanını birbirine bağlamaktadır. Sanayi merkezlerimiz çalışmaya yeniden başlamışlardır. Eskisinden daha sağlam olan kutsal dinimiz, bütün ilerlerimiz, İnananların gönüllerine ferahlık vermektedir. Limanlarımız doludur. Güven geri gelmektedir ve nihayet Fransa rahat bir soluk almaktadır. Rodolf "Zaten işi toplumsal bakımdan ele alırsak belki de haklıdırlar." dedi. Emma "Nasıl yani?" diye sordu. E tabii siz de bilirsiniz bazı insanlar vardır. Bir dakika yerlerinde duramazlar. Zaman zaman düş kurmaları, harekete geçmeleri, en temiz tutkuları tatmaları gerekir. Bu yüzden de türlü heveslere, çılgınlıklara kaptırırlar kendilerini. Bunun üzerine genç kadın ona çok uzak, Bilinmeyen diyarlardan gelmiş bir yolcuya bakar gibi baktı. Biz zavallı kadınların böyle bir eğlencesi bile yok dedi. İç karartıcı bir eğlencedir bu. İnsan bununla mutluluğa erişemez çünkü. Emma sordu. İyi ama mutluluğa erişmiş kimse var mı ki? Evet günün birinde insanın karşısına çıkıverir o. Genel meclis üyesi devam ediyordu. İşte sizin de anlamış olduğunuz nokta budur arkadaşlar. Köylerimizin çiftçileri, işçileri olan sizler, uygar bir eserin barış duygusuyla dolu öncüleri olan sizler, ilerleyiş ve ahlak yanlısı olan sizler, hepiniz şu anda anlaşmış bulunuyorsunuz ki, Siyasal fırtınalar gerçekten doğa fırtınalarından çok daha korkunçtur, Rodolf tekrar etti. Günün birinde insan birdenbire umudunu bile kesmişken rastlığı veriyor ona. O zaman ufuktaki bulutlar sıyırılı verir. İşte diye bağıran bir ses duyar gibi olursunuz. Bu sese Siz yaşamınızın sırlarını anlatmak, her şeyinizi vermek, her şeyinizi onun uğruna feda etmek ihtiyacını duyarsınız. Birbirinizle uzun boylu konuşmazsınız bile. İkiniz de karşılıklı ne diyeceğinizi anlıyorsunuzdur çünkü.